İyi pazarlar değerli izleyenler, umarım şimdiye kadar iyi bir zaman geçirdiniz. Bugün ben, arkadaşım Polat Doğru'yla birlikte yaşamda her gün karşımıza çıkan önemli bir konuyu dile getirmek istiyoruz. İnsanlarla karşılaştığımız zaman ilk farkına vardığımız şeylerden bir tanesi, onların hangi duygular içerisinde olduğu. Özellikle mutlu mu değiller mi? O bizi etkiliyor. Evet, Palatcim bakıyorum şimdi sana. <gülüyor> Mutlu musun değil misin? <gülüyor> Grip ama mutluyum hoca. Grip ama <gülüyor> Evet. Hocam. Ben de bu konuyu ele almaktan gerçekten önem veriyorum. Onun için bunu konuşabilirimden dolayı mutluyum. Mutlulukla ilgili bugün bir sohbet oluşturalım. Hocam şimdi mutluluk sadece bizim konumuz değil, mutluluk herkesin konusu. Herkesin çok önemsediği konulardan bir tanesi bilim dünyasının çok önemsediği bir konu, devletlerin çok önemsediği bir konu, hükümetlerin çok önemsediği bir konu. Bu çerçevede bakıldığında mutluluk herkesin bir şekilde konusu. Ha Bunu nereden çıkartıyoruz? Bu konuyla ilgili yapılmış uluslararası tüm dünya çapında araştırmalar var. Şimdi bu araştırmalarda Türkiye nerede diye bir bakalım. Evet. Ee, bu veriler zaten internette var ben sadece özetliyorum bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ülkelerini ve Avrupa Birliği'ne aday ülkeleri kapsayan Eurofond'un yaptığı bir araştırma 2008 hmm. yılında yapılıyor 35 bin kadar denek üstünde gerçekleştiriyor bu araştırma ve bu evet. araştırmaya göre Türkiye bu ülkeler içerisinde mutluluk sıralamasında sondan beşinci evet. depresyon oranı anlamında da en depresyonda görünen ülkelerden bir tanesi Evet şimdi peşinden de öbür tarafa geçiyoruz daha büyük yapılmış bir araştırma var dünya çapında yapılmış bir araştırma bunu da Galup araştırma şirketi yapıyor 155 ülke üstünde 2005'ten 2009'a kadar bu araştırmaya devam ettiriyor dört hmm. ülke üzerinde, şey dört sene boyunca hmm. ve Türkiye bu araştırmalarda da 103. sırada çıkıyor hmm. bizden sonra da Afrika ülkeleri falan geliyor yani öyle hani e, arkamızda bir elli ülke var gibi görünüyor ama görünen ülkeler e, kıyas kabul edebilecek nitelikteki ülkeler değil. Herki araştırmanın da ortak onayladığı bir takım ülkeler var. Yani İskandinav ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri gibi görünüyorlar. Şimdi buradan bakıldığı zaman bu tabloyu anlayabilmek, mutluluk konusunu anlayabilmek için sanıyorum bizim önce şu mutluluğun tanımını bir ortaya koymamız lazım. Nedir hocam siz nasıl tanımlıyorsunuz mutluluğu? Yani herkes başka bir şey söyleyebilir ama sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor? Yani mutluluk aslında e, tanımı zihinsel olarak ne olursa olsun her insanın hı hı. içinde olduğu zaman olduğunu hı hı. fark edebilecek bir durumu var. Bir de dışarıdaki baktığı zaman ne oldu ya çok mutsuz görünüyorsun diyebilecek hı hı. bir durumu var. E, böyle bir huzur içerisinde olma hı hı. ve e, kendiyle barışık olma çevresiyle barışık olma hı hı. yaşamın anlamlı olması ve şu anda değiştirmek istediğim bir şey yok duygusu. Anladım. Genel olarak baktığın zaman mutluluğun tanımı bu oluyor. ve Bir de ilginç olan şu, mutluluğu nasıl ölçebiliriz konusunda psikologlar, hı hı. nörofizyologlarla falan ilişki içerisine girmişler. Tabii tabii. Ve yıllar yılı yapılan çalışmaların sonucunda ortaya enteresan bir şey çıkmış. Hiç ölçmene falan gerek yok, <gülüyor> adama sor. Ya adam mutluyum diyorsa mutludur diyorsun. Evet hatta ne kadar mutlusun diye sorarsan sıfırla on arasında herhangi bir şey ölçek üzerinde onu bile söylüyor. Söylüyor diyorsun. Yani e, şu kadar mutluyum diyor ve bu e, nörofizyolojik çalışmalarda işte e, beynin e, topografisini falan çekerken ortaya çıkanla yüzde yüz bir benzeşme gösteriyor. Anladım. Yani ben sana inanmıyorum abi ben senin beynine bakacağım öyle anlayacağım mutlu mutluluk olmadığını dediğinde netice itibariyle 12 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu ortaya çıkmış vaziyette. Peki hocam mutluyken mutsuz görünmek mümkün değil mi? Mutluyken mutsuz görünebilirsin ve bu da çok. Ya hastalıklı bir durum farkındayım ama. <gülüyor> mutluyken mutsuz görünebilirsin bu aslında benim sık sık bu işte buradaki konuşmalarımızda hı hı. yüz ve can farkı <gülüyor> ile ilgili bir şey var yani e, insanın bir toplumsal yönü var bir de iç dünyası var bunları farklı farklı gösterebilirsin bu konuyla ilgili olarak e, bu araştırmaların tabahıntılarını bilmiyorum ben ama şöyle bir şey aklıma geliyor bana öyle geliyor ki benim içinde yetiştiğim ortam için söylüyorum bunu bilmiyorum benim en fikir olacak mısın bu ülkenin insanı mutlu görünmekten biraz çekinir katılırım buna, hem de çok katılırım hocam yani biz pek tasvip etmiyoruz mutlu görünmeyi mutlu olmayı ya mutsuzuz diye bir şey söylemiyorum bu evet. bir mutluluk hali var bu araştırmalarda sorulan iki tane temel soru var onu da hani bilgi olsun diye söylüyorum bir tanesi Genel olarak kendi mutluluğunuzu tanımlayınız, memnuniyetinizi tanımlayınız gibi bir şeyden yola çıkıyor. Yani memnuniyetle mutluluğu birbirine bağdaştırıyor. Hmm. Bir diğerinde ise hemen dünü soruyor. Dün kendinizi nasıl hissediyordunuzu soruyor. Hmm. Yani aslında iki temel konu üstüne gidiyor iki araştırmada ve buradan da bir mutluluk endeksi çıkartıyor. Peki hocam şimdi bizde böyle ama... Sizin bahsettiğinizden yola çıkarak ben sanki mutluluğun bizim için bir ihtiyaç olduğu, insanın sağlıklı yaşayabilmesi, hayatını böyle keyif içerisinde devam ettirebilmesi için gerekli olduğu gibi bir izlenim ediniyorum. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle, evet. Yani e, mutlulukla ilgili çalışmalar son 30 yılda arttı hı hı. E, ama daha önceleri de var ve karşılaştırmalar yapılıyor. ...bireylerle ilgili olarak yapıldığı zaman mut bir kere şunu söyleyelim Mutlu insanların daha uzun ömürlü olduğu, doğrudur. Daha sağlıklı yaşadığı, hı hı. yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu, daha başarılı bir yaşamları olduğu ve e, evlilik ilişkilerinde, meslek ilişkilerinde ...daha istenilen, sevilen, özlenilen insanlar olduğuyla ilgili çok kanıtlar var. Ve bu tesadüfen olmuyor. olmuyor değil mi? Yani benim esas itibariyle felsefi olarak, psikolog olmanın ötesinde, Aha. felsefe olarak bakış tarzım şu. Ee, bunu derili bilge kişi Dan Hoan, benim Hı -hı. savaşçı kitabımda dediğim, Hı -hı. diyor ki... E, İnsanlar öğrenmek için doğarlar. Öğrenmemeleri mümkün değildir diyor. Aha. Şimdi, e, hakikaten bakıyorsun doğan bir çocuk, öğrenme makinesi sanki. Tabii. Merak ediyor, araştırıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor, kokluyor, tadıyor, bakıyor, öğrenmeye çalışıyor. O zaman şöyle bir soru çıkıyor insanoğlunun karşısına. Aha. Önüme gelen her şeyi mi öğreneceğim? ...kaldır küldür böyle, torbayı dolduracak mıyım yoksa öğrendiğim şeylerin arasında bir seçim yapacak mıyım? Hı hı. Bana öyle geliyor ki burada da hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış. Ama şunu da söyleyeyim Allah'ın hiçbir acelesi yok. Yüz <gülüyor> bin yıl <gülüyor> gerekiyorsa onu öğrenmen için yüz bin yıl alır diyorsun. Yüz bin mi? yıl alır. Şimdi... Nedir peki bu? Benim söylemek istediğim şey şu. Ha. İnsanlar... ...kendilerini mutluluğa götürecek şeyleri... ...öğrenecekler. Ha. Ve hakikaten... ...bakıyorsunuz, mutsuzluğa götüren seçimler de yapıyorsun. Doğru. Mutluluğa götüren seçimler yapıyorsun. Ama eğer öğrenmeye açıksa toplum... ...dört, beş, altı, yedi nesil sonra... Bakıyorsun orada bir bilgelik oluşmaya başlıyor. O mutsuzluğa götüren şeyler devreden çıkıyor diyorsun. Çıkmaya başlıyor. Eğer yazmışlarsa, anlatmışlarsa, eğitimlerini ona göre kurmuşlarsa, ilişkilerini ona göre bir birikim oluşmaya başlıyor. Şimdi. Ve böylelikle şimdi sen evlenirken birisi nasihat ediyor. Diyor ki, bak evladım mutluluğa götürecek yollar bunlardır diyor. Sen öğretmen olurken, mesleğini seçerken birisi işte bu bence önemli. Bazı toplumlar bunu daha iyi yapabiliyor. Bazı toplumlar onun kadar iyi onun yapamıyor. Yapamıyor. Peki, O bakımdan yani mutluluğun bizim yaşamımızda çok seçici bir etkisi var diye düşünüyorum. Buna açık olup olmamak ama netice itibariyle çok önemli bir motivasyon kaynağı. Şimdi hocam bizde mutlulukla ilgili en genel algılardan bir tanesi mutluluk dediğiniz şeyin imkanlarla ve koşullarla alakalı olduğu durumu var. Yani paran varsa işte herhangi bir sıkıntın yoksa bilmem neyse oysa buysa mutlu olursun abi diyor. Yani hani öyle para saadet getirmez diye bir lafımız var ama ben bunun sadece laf ola beri gele diye söylendiğini düşünüyorum. Birçok insan eğer ekonomik koşullar yerinde değilse insanlar mutlu olamaz diyor hocam. Evet şu anda bizi dinleyen e, seyircilerimizden birçoğu da ha ya şimdi doğruyu söyledi bu adam. Yani derler hocam <gülüyor> hakikaten o, gelir insanın aklına. Be benim de aklıma geliyor. Niye? Şimdi evet mutlu olalım öyle olsun böyle olsun insan bunu istiyor ama bir takım ihtiyaçlar da var. O ihtiyaçlar karşılanmadan nasıl mutlu olacak insanlar? Evet. Şimdi <gülüyor> bazı gözlemlerden başlayalım sonra yavaş yavaş bunun içine doğru gidelim. Tamam. Bir tanesi şu, Türkiye'de zenginleri ve fakirleri iki grup olarak ayırsak, seninle bahse giriyorum. Evet. Neyine istersen, yani bir, bir su şişesiyle bahse gireriz. Tamam hocam, bir su şişesi iyidir. <gülüyor> tamam mı? Böyle çocukları seç, onlar çünkü masumdur. Tamam. Kimler mutlu görünüyor, bana göster de. ...bana öyle geliyor ki zenginler daha mutsuz görüneceklerdir, daha asıl suratlı, daha hırçın, daha kaygılı... ...daha sevgisiz insanlar olarak karşımıza çıkacaklardır. Bahse giriyorum, bahse giriyorum değerli izleyenler, bakın etrafınıza... ...yani şöyle bir bakın etrafınıza, yollarda, şuralarda, buralarda... O... İşte bazı arabalar var isimlerini söylemek istiyorum, daha zengin falan. O insanların, insanlar mı böyle daha güler yüzlü, hoşgörülü, sevecen, muhtemel? Yargılayıcı, hırs bürümüş. O bakımdan, görünüş itibari bir kere benim ülkem için söylüyorum, bu fos. Yani adamın geliri, malı, mülkü, cebindeki para mutluluğu etkilemiyor. Ayrıca da araştırmalar da bunu gösteriyor. Ciddi misiniz? Evet. Araştırmalarda gösteriyor. Ve en temel gözlem şu, bu İskandinavi ülkeleri en zengin ülkeler değil. Değiller. Yani sıralamada belki de e, 10. 15. 16. sırada giriyorlar. 10 15. sıra aralamasında bir yere, Fakat yere gidiyorlar. Fakat mutluluk kişi baş... bakımından tepelerde. Evet Amerika Birliği Gelir Bakımından tepelerde olduğu halde... Mutluluk sıralaması bakımından 30'larda 35'lerde falan geziyor. Şimdi o zaman bir de şu var yani veri olarak baktığınızda 1946 ile 1996 arasında bu hı hı. batı ülkelerinde evet. milli hasıla altın isli artmış milli hı hı. gelir. Ve bu ülkelerdeki mutluluk ölçümlerinde %40 düşüş var. Gelir altını ıslatmış, mutluluk yüzde kırk düşmüş. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? E, param olursa mutlu olurum? A -a. Neden böyle? Çünkü param olursa derken. Yani tabii orada şeyi de söylemek kadar? lazım. Sadece paran olursa mutlu olurumdan mı bahsediyoruz? Parayla birlikte başka bir şeyler daha mı lazım Meselesi tartışması var. da var bence. Şimdi bir... Ee, bazı insanlar bir kere her şeyden önce diyorlar ki helalinden para olması lazım ha. diyorlar o çok önemli öyle bir şey de var tabii kesinlikle çok önemli ve bütün bunları bir araya koyduğun zaman ben görebiliyorum resmi yani Anladım. neden helalinden olması da ısrar ediyor bu adam kendiyle Anladım. barışık olması meselesi çok önemli ee, ve şunu görüyorsun esas itibariyle ee, yani bizim beklentilerimizin karşılanması meselesi hangi konuda ne kadar beklenti koyduğuna bağlı uh -huh. ki. E, adam sıfır noktasındayken diyor ki 5 lira olursa ne kadar mutlu olurum diyor. Doğru. 5 lira olduğu zaman bak abi kesmez diyor. 25 lira olması lazım. Doğru. Görmüyor musun Onların <gülüyor> 50 lirası var diyor. <gülüyor> 25 lira olduğu zaman 50 lira hedef koyuyor. 50 lira olanlar diyor ki abi 50 lira nedir ki ya diyor. Ne olabilirsin 50 liraya diyor. Bak diyor yani biz şimdi diyor şu arabayla mutlu mu olacağız diyor. Bak şu adamın, Arabasının en iyi sene geldiği zaman uçaklar olanlar var diyor. Tabii canım. Uçağı olana gittiğin zaman abi diyor onun yatını görmüyor musun diyor. 8 tane uçak alır diyor veri geliyor diyor. Ve bunun sonu yok. Araştırmada da bunu gösteriyor. O bakımdan mutluluk hakikaten çok önemli bir konu ve orada biraz bilgece bir tavır almak lazım. Yani tek başına koşullar bu iş için yeterli değil diyorsunuz. Ve hani. bu Nasıl yansıyor Polat şeye, evlilik hayatına? Hani beni mutlu edecektin? Tabi. sen hani... Öyle mi ya? adam öyle söz verdi ya. Yani kadıncağız daha haklı. Beni mutlu edecektin, niye mutlu etmedi? <gülüyor> Ve böyle bir şeyin içerisine girdiğin <gülüyor> zaman çıkmaza giriyorsun. Hapishane o hocam. Evet. Yani oradan kimsenin kurtulması mümkün değil. Şimdi... İki yere doğru gidiyor konu ama ben bir tanesini daha sorayım bu herkesin aklına hemen gelecek konulardan bir tanesi siz bir aydınlanmadan işte farkında olmaktan şundan bundan bahsediyorsunuz ama bu konuyla ilgili en ciddi gelen itirazlardan bir tanesi de inanış odur ki insan ne kadar cahilse o kadar mutlu olur. Yani siz ne kadar az farkındaysanız daha kabası da söyleniyor bunun ama ne kadar bilmezseniz ne kadar öğrenmezseniz o kadar mutlu olursunuz deniyor. Katılıyor musunuz buna hocam? Kesinlikle. <gülüyor> e, tamam program bitti olsun. Ben <gülüyor> söyleyeceğim. Bir. Um, Aa, ben başka bir cevap bekliyordum. So, so, sorunların farkında olmazsın. Evet. İki. E, kendini sorumlu tutmazsın. Doğru hocam. Yani farkında olmazsanız sorumluluk almazsınız. Evet. Üç. Kimse seni sorumlu tutmaz. Nasıl cahil derler. Bu bu kadar, daha ne <gülüyor> yapıyosun falan filan derler. Efendim, e, geçmişin geleceğin farkında olmadığından dolayı şimdinin... Tabi canım gibi tadını çıkartırsın Evet, yani. bir kıyaslama yapamazsın yani netice itibariyle. E, ve seçeneklerinin farkında olmadığından dolayı özgürlük derdin yoktur. Aha! <gülüyor> yani buna ben karar vereceğim falan durumu yoktur. Ya ee, bugüne kadar böyle anlatmadınız ki <gülüyor> <bunu. gülüyor> ee, Ve gönlünüzün muradını keşfetmediğinizden dolayı bir gelecek yaratma ondan sorumlu kalma durumu yoktur. Fakat şöyle bir şey çıkıyor ortaya ya. Şimdi hani Mevlana'nın e, hikayesini anlatıyorlar ya. Bağda'da geziyor öküz. <gülüyor> <gülüyor> ve bütün o yolları, sokakları... Hanları, hamamları, geziyor, geziyor, geziyor, parkları falan. Ve ne Bir karpuz kabuğu görüyor. <gülüyor> Bu bildiğimiz öküz değil mi hocam? Evet. <gülüyor> karpuz kabuğu ve bütün bildiği, değerli şey o karpuz kabuğu. Şimdi bütün mesele şu Polatçı Yani <gülüyor> Bağdat'ta bir öküz gibi mi gezeceğiz? Bir <gülüyor> insan gibi mi gezeceğiz? Anladım hocam. Benim hocam, rahmetlik Mümtaz Turhan, bir fert olma ve bir de şahsiyet olmadan bahsedildi. Ben bunu işte bugünkü dille kalıplanmış insan olma, evet. kültür robotu olma veya da uh -huh. gelişmiş insan olma, şahsiyet olma. Uh -huh. Yani o bakımdan hakikaten cahillik bir bilgisayar mutluluğu getirir. Yani bir düzeye getiriyor değil mi hocam? Yani evet. belli bir düzeyde bir mutluluk getirdiğinden eminiz. Aslında e İnsanlar çok da şeysiz söylemiyorlar bunu, çok da mesnetsiz söylemiyorlar. Söylemiyorlar ee, ama e, sen bir insan olarak, kendi yaşamında var olarak, bir şahsiyet olarak evlilik kurmak, meslek sermek, seçmek, çocuklarını yetiştirmek ve bu hı hı. topluma üzerinde düşen hizmeti vermek durumundaysan eğer, o zaman seçimler yapmada ve seçimlerini yaparken bilinçli olmada başka şansın yok. Böyle birisi olma durumundasın ve ondan sorumluluk almaya andan itibaren senin mutluluğu başka bir anlam. O başka olabilir. bir mutluluk. Diğerinde de bir mutluluk hali var ama yani... 10 üstünden değerlendirirseniz sürekli böyle 3'ler 4'ler civarında bir mutlulukla bütün hayatı sürdürmekten bahsediyoruz orada. Tabi burada iş şu noktaya geliyor. Bizim mutluluğumuzdan kim sorumlu noktasına geliyoruz? Sizin bahsettiğinizde benim mutlu oluşumdan ben sorumluyum. Cehalet mutluluktur veyahut da parayla mutluluk olur kabulü yaparsak o zaman benim dışımdaki unsurlar benim mutluluğumdan sorumlu olmaya evet. başlar. Evet ve bu çok önemli bir ayrım. Onun için Polatcığım izin verirsen aradan sonra bu, bu mutluluğa girerim. Yani benim sorumlu olduğum mutluluk üzerinde konuşalım. Koşulların getirdiği ve herkesin zaten mutlu olabileceği koşullar değil de ben bir şahsiyet olarak, bir insan olarak, bilinçli bir insan olarak yaşarken mutlu olabilmem için Nelerin farkında olmalıyım konusuna girelim. Tamamdır hocam. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan ile İnsan Insana programı devam ediyor. Değerli izleyenler bugün Polat Doğru'yla mutluluk üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hocam siz araya gitmeden önce ee, şu konudan bahsediyorduk mutluluğumuzdan sorumluluk almak konusundan bahsediyorduk. Yani diyorduk ki insan eğer kendi yaşantısından, kendi mutluluğundan sorumluluk olursa başka türlü bir gelecek oluşturur. Almazsa başka türlü bir gelecek oluşturur. Tabii siz bunu söyleyince benim aklıma şöyle geliyor. Yani insan neleri kontrol edebilir? Bizim kontrol edebildiğimiz şeyler var. Sorumluluk alma adına konuşuyorum. Bir de kontrol yani. edemediğimiz şeyler var. Yani hayatta başımıza bir sürü şey gelebilir ve bunların bazıları bizim kaçınabileceğimiz şeyler değil. Yani evet trafiğe girmek veyahut da girmemek benim sorumluluğum, yani benim kararım olabilir bunu göre evet. karar veriyorsam evet. ama yolda trafikle karşılaşıyorsam bunda benim ne gibi bir sorumluluğum olabilir ki? Başıma geliyor yani bir sürü insanın başına bir sürü şey geliyor yani deniyor ya her şey insanlar için diye. Öyle bir durum var ne yapacağız peki o zaman? Evet bence çok önemli. Önce istersen e, kısa bir araştırmalardan bahsedeyim. E, şimdi e, kimler daha mutlu ile ilgili e, bazı değişkenleri kontrol ederek baktığında <gülüyor> e, şimdi gençler daha mutlu, yaşlılar daha az mutlu e, falan şeklinde bir, bir şey yani, var. Mutluluk gençliktedir falan evet. filan diye söylemiyor. Ya. doğru değil. Değil diyorsun değil yani, öyle bir şey. Araştırma onu göstermiyorum. göstermiyorum. Yaşla ilgisi yok. iki kadınlar daha mutlu, erkekler daha değil, alakası yok. Kadın, erkek olmanın mutlulukla ilgili tayin edici, belirleyici bir faktör, faktör değil. değil. 3. Ee, güzel kız, o mutlu olacak da ben mi mutlu olacağım, yakışıklı erkek, gayet tabi ortamı falan, ilgisi yok. Yani yok, Yani görünümün e, mutlulukla ilgisi yok. Zeka, ilgisi yok. Ne kadar <gülüyor> enteresan. Allah Çok önemli. şeyle de ilgili değilmiş. Beş, eğitim. Eğitimle mutluluk arasında ilişki yok. Şimdi, ne kadar enteresan değil mi? Yani e, benim... O bakın o zaman şükür buluyor ortaya. Peki mutlulukla neyin ilişkisi evet. var, durumu var? Ee, ona girebiliriz istersen. Fakat benim gördüğüm kadarıyla en önemli konu insanın Elinden gelenin en iyisini yaptım duygusu. Yani şöyle bir şey mi hocam? Burada e, o maddelere girmeden önce belki şunu konuşmak lazım. Sizin o elimden gelenin en iyisini yaptığım duygusu aynı zamanda bir kişisel bütünlük ilanı gibi. Evet. Yani kendimle ilişkimde iyiyim demek gibi bir şey. Kendimle barışayım demek gibi bir şey. Aynen öyle. Bu olmadan gerçek anlamda mutluluğun var olması pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Polat benim üzerinde <gülüyor> ısrarla durduğum temel konu şu... <gülüyor> Yaşarken sonuca mı önem vereceksin, evet. o sürece mi önem vereceksin? Hı hı. Sonucu kafaya taktığın andan itibaren, yani ben dersem ki beş yıl sonra benim 8 tane kitabım çıkmış olmalı. Hı hı. Altı tane kitap çıkarsam usuz olurum. Evet. kafayı şey yaptım. Ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ama burada bir yanlış anlaşmaya müsait durum var. Hedef koymasın mı insanlar? Koysun hedef koymazsa eğer kendisini derleyip toparlayacak ölçecek bir şey olmaz. Tamam ama 8 kitap yazacağım desin diyorsunuz. Kesinlikle. Tamam. Ee, ya bilmiyorum bizim izley izleyenlerimiz ne kadar benim bu sandalyeye çıkmaya çalışan çocuk öyküsüne sahip. Çocuğun hedefi vardı. Evet. Onun için uğraşıyordu ve onun için bir hakikaten bir edilmesi gereken bir hedefti. Tabii. Ama sürecin de keyfini çıkar. Ama önemli olan gayretin olması. Anladım. Ve birisi gelip onu koltuğun altından tutup pa diye koltuğa çıkardığı zaman aksama vardı. Şimdi ben 8 kitap yazmaya çalışırken birdenbire bir kuruş kes. Hocam biz size yardım edeceğiz. Şu sarı asistanlık yapacak. Bu bilmem ne yapacak falan filan. Sizin hiç çalışmanıza gerek yok. 8 değil 10 tane kitap 10 tane yazdıracağız sizle dese. Olmazdı. Olmaz hocam. Evet. Olmaz. Yani onun başka bir duygusu var. İnsanı da rahat ettirmez o. O, o başka bir şey. Sizin, evet. sizin orada planladığınız bir süreç, bir emek var. Şimdi gene aynı çerçevenin içerisinde benim aklıma başka bir şey daha geliyor hocam. Siz yarın için yapılan planın sizi mutsuz etme ihtimalinden bahsediyorsunuz burada. Diyorsunuz ki eğer sadece sonuca takılırsanız mutlu olma ihtimaliniz yok demeye getiriyorsunuz. Bir de dün var. Yani dünden de bugüne bir sürü yüklerle geliyoruz biz. Onun bizim için yarattığı bir sorun yok mu? Bir, bir sürü insanın kafasına takılmış şeyler var, canını yakan şeyler var, bir türlü içinden çıkamadığı, halledemediği şeyler var. Bunlara rağmen mutluluk nasıl olacak? Benim Mehmet Söylemez diye bir arkadaşım var dostum hı hı. var. Ee, Antalya'da oturuyorlar ve onun 8. yaşında bir kızı var. Hı hı. Şimdi e, baba aile içinde konuşurken ne kadar hatalar yapmışım, ne kadar hatalar yapmışım, şunu yapmışım, bunu yapmışım falan diye böyle gençliğinden bahsederken kız diyor ki Baba öyle konuşma <gülüyor> Durdum diyor, baktım Niye? Öyle konuşma Niye kızım demiş? Sonra geçmişin sana küser demiş <gülüyor> Ne kadar önemli Geçmişin sana küser O bakımdan söylediğin şey çok önemli ee, Yaşanmışı yargılamama <gülüyor> Ona merhaba demek, çünkü o bizim bir parçamız. Evet, var mı öyle bir şey yani. Kabul ettikten sonra zaten insan gelişmeye başlıyor. Tamam. Yani Orhan abimizin dediği gibi hatasız kul olmaz. Kendin için de geçerli. Kendin bu. için de geçerli ve insan olmanın bir parçası bu. Hı -hı. Ve böyle bir kabul ediş içerisinde geçmişimize baktığımız zaman daha rahat görebiliyoruz, Hı -hı. daha az kasıntı oluyoruz, daha az kaygılı oluyoruz ve değişmeye daha çok hazır oluyoruz yani. O da şimdi ve burayı hakkını vererek, hı hı. yaşayabilmek için, şimdi ve burada olabilmek için benim geçmişle takıntım, gelecekle, gelecekle sıkıntım, sıkıntım var. olmaması lazım. Peki hocam, yani. şimdi sizin daha evvelden bahsettiğiniz, yazdığınızı bildiğim bir şeyler var. Onları paylaşalım istiyorum ki, bizi izleyenlerinde çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Yani hayatta mutlu olmayı etkileyen 7 farklı alandan bahsediyorsunuz. Bu 7 alanı şöyle bir geçelim istiyorum ki insanlar gerçekten mutluluğun neyin etkilediği ile ilgili bir fikir sahibi olsunlar. Ee, ya da ha bu hakikaten beni mutlu ediyordu demek ki böyleymiş diyebileceği bir dayanağı olsun. Evet. Richard Layard adında bir Hı -hı. ekonomi profesörü uh, happiness the new science Mutluluk Yeni Biliği diye bir kitap diye. yazdı evet. Kendisi ekonomist, London School evet. of Economics de. Ama mutluluk üzerine yazan bir ekonomist ve hakikaten bilinen e, Hı -hı. birisi. Ben, o kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi. E, o kitabı okuduğum zaman ona Büyük Yedi diyor. The big seven. Büyük Yedi. Yedi tane temel faktörden bahsediyor. Buna dikkat etmemiz gereken, takip edersek evet, hayatta evet. mutluluk noktasında faydalı evet. olacak alanlar. Şimdi e, işte 42 ülkede yapılan çalışmalar böyle gözden geçirdiğiniz zaman enteresan bir şekilde 7 tane faktör ve öncelik sırası da var. Aha. Ve bu ilk 5'i bütün ülkelerde ilk 5. Altıdan bağımsız yani. Evet yani 6-7 yer değiştiriyor ama ilk 5 aynı ağırlık sırasında. Önceliklerle çıkıyor. İlki, sağlıklı aile ilişkisi. Hı hı. Ondan dolayı buradan meslek erbabı sabahleyin 6'da çıkıp akşam 10'da eve gelen ana babalara bir selam. <gülüyor> Aldılar hocam onlardan. Denge bozuldu mu? mutlu olmak mümkün, mümkün değil. Ve bunun birçok örneklerini anlatıyorum. Sağlıklı aile ilişkisi. Efendim biz 8 kişiyle başladık şimdi şirkette 8400 kişi çalışıyor. Bravo. İyi. Tamam, güzel. Bayat güzel. Ama şunu bilin ki 8400 kişi değil, 8 milyon 450 bin kişi de çalışsa mutluluğa geldiğin zaman Sus. bu sana yardım eden bir faktör olmayacak. Sağlıklı aile ilişkisi number one. Önem sıralaması da bir. Büyük, Büyük, değil bir. Değil mi? mi? Evet. Hı -hı. İkincisi, geleceğe güvenle bakmak. Aha. Şimdi burada ayrıntılı olarak girdiğin zaman bakıyorsun paranın miktarı değil. Tamam. Gelen gelirin güvenli sürekli olabilmesi, sürekli olabilmesi çok önemli. O nedenle İsveç, Norveç, Danimarka gibi... Tabii. Sosyal Sosyal yapısı çok kuvvetli devletler burada. Devletlerin Mutluluğu çok Diyor ki diyorum. senin sağlık sorunu ben üzerine yok, aldım Eğitim yok Eğitim konusunu bütün soruların üzerine tamam. aldım Senin Evle ilgili o sokakta kalmayacaksın diyor. Kesin Verginin %70'ini alırım Evet Gelirin %70'ine yakın vergilen evet. Ama orada diyor ki zaten Sen benim <gülüyor> devletimsin Benim rızamla zaten bu kanunlar Tabii. çıktı Ve ben Gelirimin yüzde yetmişini seve seve veririm. Zaten bunlar yüzde yetmişe denk gelir hocam. Evet. Yemekten başka bir ihtiyacı kalmıyor ki bu. Yani yemek ve tatil yapmaktan başka bir şey için harcayacağı bir ücret yok bu insanlar. Kalmıyor. En iyi eğitimi koşulları vermiş oluyor. Evet. Demek ki bu güveni sağladığı andan itibaren o ikinci koşu işin içerisine gelmiş Geliyor. oluyor. İşini anlamlı bulmak. Üçüncü faktör. Hı. Ne kadar önemli. Onun için lütfen ve lütfen sevgili ana babalar, çocuğunuzun mesleğini siz tayin etmeyin. Bir sohbet ortamı içerisinde, zaman içerisinde o gönlünün muradını o meslekte bulabilsin. Çok önemli. İşini lütfen. sevmeyenlere ne öneriyorsunuz şimdi hocam? Kaç yaşındasınız diye soruyorum. <gülüyor> <severim. gülüyor> yani mutlaka ve mutlaka ya işte anlamı. Ya işini anlamlı halde, çünkü her işin bir anlamı vardır, evet. bakacak olursa keşfetsin. Veyahut da, yani Mevlana'nın dediği gibi, ya <gülüyor> olduğun gibi görün veya döndüğün <gülüyor> <gülüyor> gibi ol. Ya o işi sevecek bir şey bul veya seveceğin bir, bir şey, kendine saygını koru. Abi. Bu çok önemli. Üç, dört, arkadaş ve komşuluk muhiti. Bakın, hala sağlığa gelmedik. Bak. Gelmedik, hakikaten. Ha, arkadaş o bakımdan mesela şimdi mesleğinde ilerlerken o şirkete gidiyorsun, Aha. bu ülkeye gidiyorsun, oradan kalkıyorsun, başka bir şirkete gidiyorsun. Sürekli ne oluyor? Arkadaş muhikin değişiyor. değişiyor. Eşiğin muhiki değişiyor. Çocukların arkadaş muhiki değişiyor. Araştırmalar gösteriyor ki onlar mutsuz oluyorlar. Onlar mutsuz olunca evde. Sen de mutsuz oluyorsun. Sen de mutsuz oluyorsun. Ondan doğru mesela Richard Laird bu ekonomist yeni bir model ee, önerme durumunda. Yani e, meslek başarısını oradan oraya oradan oraya atlarken değil ama bu arkadaş ve dost muhitini de hesaba alacak şekilde planla e, durumu oluyor. Sosyal de evet. önemli alemiye. Ve beşincisi e, sağlığımız. Beşinci. Beşinci. Demek ki insanlar iken bile mutlu olabiliyorlar <gülüyor> bu diğer ilk dört yerine değil geldiği mi? zaman. Tabi bedensel sağlık, en çok mutsuz eden ruh sağlığı. Ruh şey, sağlığı. E, eğer orada bir aksam olursa... E, Ama o diğerlerini etkiliyor ediyorum. zaten hocam. Evet. Sonra hocam? Altı, kendi yaşamında var olma duygusu. Benim hayatımın direksiyonunda ben varım. Ben karar verebiliyorum. Seçimlerinden ben sorumluyum duygusu. Özgürlükten bahsediyoruz. Özgürlükten bahsediyoruz. Evet, bir insan özgür değilse eğer mutlu olması... Mümkün değil. Ve yedi, <gülüyor> manevi yaşamın değerlerinin olması. Hayatına, evrene anlam veren manevi değerlerin bulunması. Yedi tane işte bu temel boyut. Şimdi, Araştırma ortaya çıkıyor bu. Yani birisi tabii, çıkıp da bunlar bunlar bunlar olsun demiyor. Bu araştırmaların sonunda mutlu insanlar neye sahip olduğu zaman mutlu oluyorlar. Bu şekilde ortaya çıkıyor. E tabi o zaman şey çok anlamlı bir hale geliyor. Yani mutluluğun bir anlam arayışı olduğu, bir anlamla kendini bulduğu kısmı çok, çok önemli bir hale geliyor. Ve burada da aslında birden yediye doğru böyle bir sıralama var. İnsan önce ihtiyaçlarından yola çıkıyor. Doğrudur. Yani ekonomik koşullar, para, pul, şu bu falan filan hepsi aslında önemli bir hale geliyor. Tamamen evet. bağımsız değil. Aynen öyle. Yani e, ama derecelendirmeleri ve katkı boyutları var. Evet, bir ama, bütün içinde. Bir bütün içerisinde tabii evet. ki, tek başına değil ve ilişkiler çok daha önemli hale geliyor. Peki hocam benim o zaman size söyleyeceğim bir şey daha var. Siz bizim toplumumuzun korku kültürüyle yaşadığına doğru gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Türkiye'de toplumun üstünde çok etkin bir korku kültürü var. Yani bu yıllardır burada çok uzun süredir yaşıyor ve... Bunun yarattığı bir dünya sorun var. E Korkuyla mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Yani şimdi korku kültürü dediğiniz şey bizim bütün ilişkilerimizi, kendimizle ilişkimizi, hayatla ilişkimizi, her şeyi düzenliyor. O zaman bizim mutlulukla ilgili yaşamımızı da denetleyen, yönlendiren oymuş gibi geliyor. Teşekkür ederim. Sorun Rica sorun. ederim <gülüyor> Şimdi... Evet öyle diyorum. Korku kültürü içine doğuyoruz. Korku kültürü içerisinde e, ilişkilerimizi oluşturuyoruz. Korku kültürü içerisinde politikamızı, öyle eğitim değil. sistemimizi, ailemizi oluşturuyoruz, yaşıyoruz. O bakımdan bizim mutluluk dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? şimdi mertebeli bir yaşam oluşturuyoruz. Aile içinde müthiş bir mertebe var. Evet. Şirket içinde müthiş bir mertebe var. Her birisi küçük bir ordu yani. Doğrudur. Doğrudur. <gülüyor> hep, hep sürekli mertebeler mertebeler mertebeler mertebeler. Yani. Tamam. Ondan dolayı ben mesela düşündüğüm zaman 3 tane bilinç ayırıyorum. Sen bilinci, ben bilinci ve biz bilinci. Evet. Biz de sen bilinci ve ben bilincine ulaşabiliyoruz ama biz bilincine ulaşamıyoruz. Anladım. Çünkü bunun kendi özgü sebepleri var. Ama korku kültüründe sen bilincinin mutluluğuna ulaşan kişi diyor ki, şükretmesini öğren, bir şey bekleme, efendim ee, yani kısmetin neyse o olacaktır, başka da bir şey isteme. E cehalet mutluluktur işte bu değil mi? Aynen böyle bir şey, farkına varma, düşünme, neyse kısmetin o. Anladım derim. Ve sorumluluk yok <gülüyor> bir şey. Bir keresinde sordum 13 çocuklu birisine dedim ya hiç düşünmedin mi bunları eğitim? Her çocuk rızkıyla doğar dedi. Bir Doğmuş mu? Yani okuyamadılar, şunu bunu falan filan ama netice itibariyle bir sorumluluk almayacaksın yani. Anladım. Sen bilince. Me çoban nerede? Öğretmeni. O kadar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben bil. Peki gerçekten bu insan mutlu mu? O rüyalarında neler var? İlk fırsatı gücü eline geçirir. Hani Çingence, Çingene'yi uh -huh. hükümdar yapmışsın ilk babasını asmış hadisesi. Bu sen bilincindekinin bütün amacı fırsatını bulunca tepeye geçmek ve altındakini ezmek durumunda. Anladım. Şimdi ben bilincindekinin mutluluğu, her şeyi ben bilirim, uh -huh. her şey benim olacak, benim dediğim olacak. Sürekli bir kaygı ve gözetleme içerisinde. Benim dediğimden farklı bir şey mi yapıyorsunuz? Ben gebertirim sizi. Evet. Evlenirken ilk gece karının gözünü korkutacaksın, çocuklar uyku yapacaksın ve ben bilincidir. Şu anda denetleme içerisindeysem ben kendimi mutlu hissediyorum ama acaba yanlış gerçek... mı? Evet tabii bir terslik var, duygusu orada her zaman var, var. ya. O... mutluluğun temelinde biz bilinci yatıyor ve korku kültürü biz bilincini yaratamaz çünkü biz bilincinde ben varım sen varsın ben. Saygıya değerim, sen saygıya değersin. Benim aklım çalışır, senin aklın çalışır. Beraberce Lizeyi aklımız karar. daha iyi çalışır. Ve böylece... Korku kültürü... Temel itibariyle... Müthiş kötü bir şey yapıyor. Korku kültüründe yetişen insan... Otoriteye saygı duyar... Gerçeğe saygı duymaz. Evet. Onun için... Bilimsel düşünce gelişemez. Çünkü bilimsel düşünce... İlk adımı gerçeğe saygıyla başlar. Gerçeğe saygı duyacaksın. Neden böyle oldu diyeceksin. Ve birisi de sana bundan dolayı böyle oldu başka şey düşünme demeyecek. Böyle olunca o zaman bilim gelişemeyecek. Sen gelişemeyeceksin. Sen ancak otoriteye ne kadar yalakalık yaparsan o kadar saygı duyulacak bir insan haline geleceksin. O bakımdan korku kültüründe mutluluk arayışı anlamsız. Hocam müthiş bir sohbetti. Ağzınıza sağ olun. Teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Güzel sorular soruyorsun. Rica ederim. Evet, değerli izleyenler ben çok zevk aldım bu sohbetten. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programını sundu.